Zor günlerin adamı, sadık insan, cesareti Murat Müslihan Ali radıyallahu an anlatıyor. Ey insanlar, insanların en cesaretlisi kimdir biliyor musunuz? Orada bulunanlar sensin ey müminlerin emiri Ali, ben kendisiyle çatıştığım herkesi yendim ancak insanların en cesaretlisi Ebubekir'dir. Bedir günü Resulullah için bir çadır kurduk. Ve müşriklerin saldırısından onu korumak için kim Rasulullah'ın yanında durur dedik. Vallahi Ebu Bekir'den başka kimse ona yanaşmadı. Bir tek o kılıcını çekerek Rasulullah'ın başında durdu. Ona kim saldırdıysa da karşılığını verdi. Evet, o insanların en cesaretlisidir. Elbidaye ve Nihaye Burada Allah'ın izniyle cesaret ve korku üzerinde durmaya çalışacağız. Korku, fıtri bir duygudur. Her insanda mevcuttur. Peygamberler, yeryüzündeki en cesur insanlar olmalarına rağmen, onlar dahi bazı şeylerden korkmuşlardır. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Musa, korku içinde çevresini gözetleyerek oradan çıktı. Rabbim, beni zalim milletten kurtar, dedi. Kasas suresi 21. ayet. Musa dedi ki, Rabbim,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 Ayşe radiyallahu anha anlatıyor. Rasulullah Medine'ye hicret ettiği zaman, bir gece düşman saldırısından endişe ettiği için uyuyamadı ve şöyle dedi. Keşke bu gece asabumdan işini iyi bilen biri gelse de beni korusa. Bu sırada bir silah gıcırtısı duyduk. Rasulullah kim var orada diye sorunca, gelen kişi şöyle dedi. Ben Sa'd bin Ebi Vakkasım, sizi korumak, burada nöbet tutmak üzere geldim. Bunun üzerine Rasulullah uykuya daldı. Buhari. Yukarıda verdiğimiz örnekler insanın peygamber dahi olsa korkabileceğini gösteren delillerdir. Ancak bu korkuların terbiye edilmesi zaruridir. Çünkü terbiye edilmeyen korkular insanı sorumluluklarından alıkoyar ve ona yapmaması gereken şeyleri yaptırır. Bu da insanın dünya ve ahirette helakına sebep olur. Allah subhanehu ve teala Musa'yı aleyhisselam Firavun'a yönlendirince, Firavun'un tuğyanı, zulmü ve Musa'nın daha önce yaptıkları onun korkmasına neden olmuştu. Ancak burada çok önemli bir hususa şahit oluyoruz. Bu korkusunu Rabbine arz etmiş olması, korkuyorum diyebilme cesaretini göstermesidir. Sorununu kabul etme ve ona çözüm araması, bu tüm sıddıkların sıfatıdır. Rabbi onu şöyle teselli etti. Allah buyurdu.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 İki insan duvardan atlayıp, Davud'un aleyhisselam haremine girmişti. Davud, bu durumdan korktu. Lakin muhatapları korkmamasını, davalı olduklarını söyleyince korkusu yatışmış ve Allah'ın ona yüklediği hükmetme işini yerine getirmiştir. Buradan anlıyoruz ki, tavutlardan, olağanüstü hallerden, rızık ve gelecek endişesinden ve daha birçok şeyden korkabiliriz. Ancak bu korku anlık olabilir. Asla bizleri esir alan, Vaciplerden alıkoyan, Rabbimizin rızasına muhalif işler yapmaya sevk edecek seviyede olamaz. Korku şeytandandır ve kulu, Rabbine karşı azdırdığı bir silaha dönüşmüştür. Tüm sıddıkların yaptığı gibi, önce bunu kabul etmeliyiz. Sonra ehil olan insanlara durumumuzu açarak, buna çözüm aramalıyız. İslami hareketin tarihi, Korkmuş, lakin korkularını itiraf edememiş, korkuyu kendine yakıştıramamış, Nihayetinde nifak çukurlarında hem kardeşlerine zarar vermiş, hem de ahiretlerini heder etmiş insanlarla doludur. Allah'a sığınırız. Korkularını terbiye etmiş kişi İslam'a ve Müslümanlara ciddi anlamda fayda sağlar. Ebubekir'in rəşyallahu an birçok hayır işlemesine, birçok fedakarlıkta bulunmasına sebebiyet veren şey korkularını terbiye etmiş ve Allah'a yönlendirmiş olmasıydı. Buna pratik bir örnek vermek istiyorum. İslam, Müslümanlardan cihadı, fedakarlığı, dünyadan vazgeçmeyi, kardeşlerini, davasına ve kendi nefislerine tercih etmelerini istiyor. Öncü olanları bu güzel hasletlerle teşvik ediyor. Ebu Bekir'in hayatına baktığımızda, bu manaların ve teşviklerin merkezi olduğunu görüyoruz. Peki Ebu Bekir bunu nasıl başardı? Bu güzelliklerin önündeki engel, dünya sevgisi ve ölüm korkusudur. İki duyguda, her insanda vardır. Hatta var olmaktan öte fıtridir. Ancak şeriat, fıtratın olumsuzluklarını terbiye etmeyi bizlere öğretir. Öncelikle ecel gerçeğini müminlere öğretir. Ecel, ezelde takdir edilmiştir. Ne korku, ne de tamah, onun karar verilmiş müddetine etki etmez. Ansızın gelir. Öyleyse, ölümden korkmanın anlamı yoktur. Korksak da, üstüne gitsek de, bizim için gayb olan bir zamanda gelecektir. Bu hakikat, Uhud sonrası münafıkların yüzüne tokat gibi çarpmıştı. Onlar, evlerimizde olsaydık ölmez ya da öldürülmezdik dediklerinde, Allah subhanehu ve Teala evlerinizde olsaydınız dahi ölüm gelip sizi bulacaktı diyerek cevap verdi. Allah ölüm sonrasını anlatır Müslümanlara. Fedakârlık, cihad, tercih ve kahramanlıkla son bulan hayatların karşılığını, en ince ayrıntısına kadar bir resim tuvali netliğinde koyar önümüze. Burada sevginin ve tamahın, uhrevi olanı korkuya galebe çalmasını sağlar. İşte Ebu Bekir terbiyesine kendisini bıraktı. Önce ecel gerçeğine, sonra kahramanca bir hayatın karşılığını yüreğine nakşetti. Bununla terbiye oldu. Buna rağmen korktuğu zamanlar da oldu. Çünkü o insandı. Fıtratını terbiye edebilirdi. Ama fıtratındaki duyguları söküp atamazdı. Sapık, tasavvuf, mistik cereyanların uydurduğu, Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği, nefsi öldürme mümkün olamazdı. Cesaretin zirvesini sergilediği hicret olayında, müşrikler onlara yaklaşınca korkmuştu. Onlardan biri ayaklarının ucuna baksa bizi görecek demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu şöyle teselli etti. ''Üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında bu zanda bulunma.'' Yani Allah'ın Musa'yı beraberliğiyle teselli ettiği gibi, Nebi de arkadaşını böyle teselli etmişti. Üçüncümüz Allah'tır, korkma demek istemişti. Bu kısım Ebu Hanzala hocamızın sesli bir dersinden esinlenerek yazılmıştır. Cesaret birçok hayrın başı olduğu gibi korku da birçok şerrin başıdır. Fıtratlarında olan korkuları terbiye etmeyen insanlar, birçok hayır amelden geri kalırlar. Bu nedenle, bu konuyu basite almamak gerekir. Asrımızın en ciddi problemlerinden biridir. Korkularını terbiye etmeyen insanlar, hiç beklenmedik bir zamanda davete, cihada ve Müslümanlara zarar verirler. Buna birkaç örnek verelim. Cihad, Allah tarafından bize emredilmiş, çok hayırlı bir ameldir. Cihad edebilmek için desur olmak, Korkuları terbiye etmiş olmak gerekir. Ölümden, yaralanmaktan, esir düşmekten korkan bir insan, Allah yolunda cihad edemez. Davet, Allah subhanehu ve Teala tarafından bize emredilmiştir. Davet yapabilmek için de cesur olmak gerekir. Çünkü İslam'a davet, beraberinde birçok sıkıntı getirir. Bazen cezaevine düşersin, bazen ailenden ve memleketinden ayrı kalırsın, bazen aç kalıp yiyecek bir şeyler bulamazsın. Bu anlamda korkularını terbiye edemeyen davetçiler, ya daveti terk ederler ya da hakkı batılla karıştırıp daveti saptırırlar. Günümüzde Allah'a davet ettiğini söyleyen birçok davetçinin rızık korkusundan dolayı daveti saptırması korkularının eseridir. Korkularımızı nasıl terbiye edebiliriz? Korkunun fıtre bir duygu olduğunu söylemiştik. Peki fıtratımızda olan bu duyguyu terbiye edebileceğimizin yollarını, maddeler halinde zikredelim. 1- Korkularımızı Allah'a yönlendirmek gerekir. Allah, fıtrattı olan bu duyguyu, sadece kendisine yönlendirmemizi bizden istemiştir. İşte o şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde, eğer iman etmiş kimselerseniz, onlardan korkmayın, benden korkun. Ali İmran Suresi 175. Ayet Yalnızca benden korkun. Bakara Suresi 40. ayet. Her insanın kalbinde korku vardır. Allah'a yönlendirilen ve Allah korkusu halini alan bu duygu, kişiyi dünya ve ahiretin efendisi kılan takva sahiplerinden kılar. Korkusunu Rabbine yönlendirmeyenler, şeytanın da yönlendirmesiyle korkmaması gereken şeylerden korkar olur. Korkularını Allah'a yönlendiren kimse ölümden, yaralanmaktan, rızkın azalmasından korkmaz. Korksa da Allah korkusu daha ağır basacağı için sıkıntı olmaz. Çünkü Allah korkusu ağır bastığı zaman diğer korkular geri kalır. Allah bana cihat etmemi emretmiş. Bende hem Allah korkusu hem de ölüm, yaralanma, esir düşme korkusu var. Eğer Allah korkusu daha ağır basarsa emrettiğini yerine getiririm. Diğerleri ağır basarsa o zaman da Allah'ın emri olan cihadı terk ederim. Bu da insanı helaka götürür. Günümüzde kime sorsak, Allah'tan korktuğunu söyler. Fakat Allah'tan korkuyorum demekle kişi, Allah'tan korkmuş olmaz. Kişi Allah'ın emrettiklerini yaptığı ve nehyettiklerinden kaçındığı oranda Allah'tan korkuyordur. Korkularımızı Allah'a subhanehu ve teâlâ yöndendirebilmek için Allah'ı tanımalıyız. Allah'ın kendisine karşı gelen kavimleri dünyada nasıl helak ettiğini ve ahirette nasıl cezalandıracağını, Hiçbir gücün onun gücünün önünde duramayacağı el aziz sıfatına sahip olduğunu, kendisini gazaba getirenleri kahreden el-kahhar sıfatına sahip olduğunu bilmeliyiz. Bunları bilmemiz, bizi Allah'a karşı gelmekten sakındırır ve korkularımızı Allah'a yönlendirmemize yardımcı olur. 2- Fıtratımızda olan korkuların bizi fitneye düşürmemesi, onlardan emin olabilmek için dua edip, Allah'tan yardım istemek gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam yaptığı zikirlerden birinde şöyle der: "Allah'ım, kusurlarımı gizle ve korkularımdan emin kıl." Ebu Davud 3. Fıtratımızda olan korkuları tetikleyen, korkularımızın artmasını sağlayan korkak insanlarla arkadaşlık yapmamak, onlarla beraber olmamakta terbiye aracıdır. Korkularımız, terbiye edilebilecek korkular olsa dahi, bu tiplerle arkadaşlık yapıldığında terbiye edilmesi mümkün değildir. Örneğin, cihad etmek istenildiğinde, zaten insanda fıtri olarak bir korku vardır. Bununla birlikte, bir de birileri, ''Cihada gitme, gidersen şöyle şöyle şeyler başına gelir.'' diyerek, korkuları tetiklerse, cihada gitmek daha da zorlaşır. Bu gibi kimselerle arkadaşlık yapmak yerine, Cesur olan, korkularımızı atmamıza yardımcı olan kişilerle arkadaşlık yapmak gerekir. Korku da cesarette bulaşıcıdır. Allah son dönemde münafıkları Müslümanlarla savaşa çıkmaktan men etti. Çünkü hem sözleri hem de davranışlarıyla Müslümanlar arasında korkuyu yayıyorlardı. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi,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 Allah, zalimleri gayet iyi bilir. Tevbe Suresi 46-47. Ayetler Eğer Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürür de, Tebuk seferinden Medine'ye döner de, başka bir savaşa seninle beraber çıkmak için senden izin isterlerse de ki, benimle beraber asla çıkmayacaksınız ve düşmana karşı benimle beraber asla savaşmayacaksınız.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 Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur. Onlar size, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir. Fetih Suresi 15. Ayet 4. Yapacağımız hayır amellerin mükafatını öğrenmekte, korkularımızı atmamıza yardımcı olur. Cihadın, davetin, infakın faziletlerini bilirsek ve yakinen iman edersek, şeytan bizi korkutmak istediğinde, bu amellerin ecrini aklımıza getirip korkularımızı dizginleyebilir, kendimizi teselli edebiliriz. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 33. sayısında yayınlanmıştır.